Süheyb el-Rumi, Mekke'ye gelip yerleşmiş, Mekke'nin ileriye gelenlerinden Abdullah bin Cudan'la anlaşarak onun himayesine girmiş, ticaretle uğraşarak geçimini temin etmeye başlamış, kısa zamanda herkesçe güvenilir biri olarak tanınmış ve zengin olmuştu. Kızıl saçlı, kültürlü ve efendi birisiydi. Bizans topraklarında yaşarken... Son peygamberin yakın tarihte bu diyarda geleceğini öğrenmişti. Beytullah'ın civarına gelerek, göreceğini ümit ettiği, insanlığı zulmetten nura çıkaracak efendiler efendisinin yollarını gözlemeye başlamıştı. O, Bizans saraylarında dönen dolapları iyi bilen birisiydi. Dünyanın en büyük iki imparatorluğundan biri olan bu imparatorlukta yaşanılan şirket hayatı, sapıklıkları, zulmü yakından tanıyor, zaman zaman kendini tutamayarak böyle bir topluluğu ancak tufan temizler diyordu. Bu sağlam karakterli, hoş yapılı insan yanlışları görüyor, doğruyu bulmakta, ...şer odağını... ...tespit ve hedefi tayinde... ...zorluk çekmiyordu. Yolunda yürüyeceği... ...ümmeti olacağı... ...fahru kainatı bekliyordu. Aylar, yıllar... ...günler bu bekleyişle... ...birbirini kovalıyordu. Yine kervanıyla birlikte uzun, ticari bir yolculuktan dönmüştü. Yıllardır hasretle beklediği haberle yüz yüze geldi. Umadığı bir anda duyduğu kelimelerle heyecanlandı. İslam nuruna davet başlamıştı. Bu davet, tevhide davetti. Bu davetle insanlık, adalete, iyiliğe, ihlasa, hayra teşvik ediliyor şirk ve dalaletle birlikte rezillikler, çirkeflikler, kötülükler ve zulüm yasaklanıyordu. Duyduğu birkaç kelime bile bunun işaretini, izlerini taşıyordu. Bunlar sıradan şeyler değildi. Bu daveti insanlığa yönelten insanı zordu, söylediler. Sözünü ettiğiniz bu kişi emin Güvenilir lakabıyla anılan insan değil midir? Evet dediler. Yeri neresidir diye sordu. Safa yakınlarında Darul Erkam'dadır dediler. Onu görmek istiyorsan çok dikkat etmelisin. Mekke'de yardım edecek akrabaları, kabilesi, aşireti olmayan birisisin. Kureyşliler seni görürse yapacağını yaparlar diyorlardı. Süheyb gizli cebe çevresini kollayarak Darül Erkam'a vardı. Kapıya yaklaştığında Amar bin Yasir'i gördü. Onu önceden tanıyordu. O da kendisi gibi tereddütlüydü. Davranışlarının arkasında bir şeyler vardı. Olayı İbn-i Abdiler... ...naklediyor. Amar bu karşılaşma ve sonrasını şöyle anlatır. Süheyl bin Sinan'ı Darül Erkam'ın kapısında görmüştüm. Allah Resulü içerideydi. Kısa bir durgunluktan geçtikten sonra sordum. Ne yapmak istiyorsun? Sen ne yapmak istiyorsun? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek... ...söylediklerini kendisinden dinlemek istiyorum dedi. Ben de aynı şeyi istiyorum... O zaman birlikte girelim ve öyle yaptık. İçeri birlikte girdiler. O gün karanlık basıncaya kadar Allah Resulü'nün var. Onu dinlediler. Hak yola gönül verdiler. Eller biat için uzandı. Diller kelime-i şehadet getirdi. Sonra bu hidayet pınarından sözler dinlenildi. Bu evden gecenin sessizliğinde gönülleri iman nuruyla yüklü olarak ayrıldılar. Bu iman nuru bütün dünyayı saracak asla sönmeyecekti. O sönünce kainat da bitecekti. Böyle bir nurun ilk erlerinden olma şerefine ermişlerdi. Süheyb radıyallahu anta iman kervanına katılan Bilal, Ammar, Yasir, Habab, Sümeyye'ler gibi ilk çileleri çeken, eza ve cefaya göğüs gerenlerden, iman gücünün ne olduğunu Kureyş'e ve bütün dünyaya ispat edenlerden biriydi. siyer Alamin nubelada. Süheyb'e ne söylediğini bilmeyecek hale gelinceye kadar işkence edildiği, zaman zaman demir zırh giydirilerek bunalıp yere yığılıncaya kadar kızgın güneşin altında bekletildiği de nakledilir. Ancak Süheyb radıyallahu anh daha çok Medine'ye hicret sırasında tavrıyla tanınmaktadır. Gönlü, Efendimizle birlikte hicret etmek istiyordu. Ancak Kureyş onun davranışlarından, elindeki malları satarak yükünü hafifleştirmesinden, mallarını nakite dönüştürmesinden niyetini anlamış, onun Allah Resulü ile hicretini önlemişti. Onu göz altında tutmaya, davranışlarını yakından takibe başlamışlardı. Ayrıca Resulullah'ın bütün hareketleri de adım adım takip ediliyordu sonunda kendisini takip eden gözleri yanıltmak için hileye başvurmak zorunda kaldı soğuk bir geceydi acelesi ve sıkıntısı varmış gibi dışarı çıktı helaya çıkmış hissi vererek biraz uzaklaştı sonra geri döndü çok geçmeden tekrar çıktı biraz sonra tekrar döndü daha sonra bu çıkışlar sıklaştı Hasta ve sıkıntılı bir hali vardı. Günlerce onu gözetleyenlerin içi rahat etmişti. İçlerinden biri, gözünüz aydın, içiniz rahat olsun. Lat ve Uzza onu karnının derdine düşürmüş. Bu ishalle yola çıkamaz dediler. Onu takibe başlayalı düzenli bir uyku uyumamışlardı. O gün içeriğin rahattı. Başlarını koydular, çok geçmeden de rahat bir uykuya daldılar. Süheyb radiyallahu An onların uyuduğundan emin olunca evden ayrıldı. Gecenin karanlığında Mekke'yi terk ederek Medine'nin yolunu tuttu. Çok geçmemişti, takipçilerden biri uyandı, şüphelenmişti. Diğerleri de uyandılar korkuyla, var mı yok mu endişesiyle Süheyb'i yokladılar, gitmişti. Heyecan, korku, hırs, öfke doruğa çıkmıştı. Hazır bekleyen atlarına atladılar, çılgınca Medine'ye uzanan yollarda at koşturmaya başladılar. Çok geçmeden de Süheyb'e yetiştiler. Süheyb radıyallahu onların geldiğini hissetmişti. Yüksekçe bir yere çıktı, Sadan'dan oklarını çıkarttı. Önünde hazır hale getirdi. Yayının kirişini gerginleştirdi. Oklardan birini yaya yerleştirerek gerdi. Güçlü ve kararlı bir sesle üzerine gelenlere seslendi. ''Kureyşliler, beni tanıyorsunuz. Vallahi en iyi atıcılardan olduğumu oklarımın hedef şaşırmadığını biliyorsunuz. Her bir okun karşılığında biriniz yere serilmeden bana yaklaşamazsınız.'' Sonra da kılıcım var. Bir parçası bile elinde kaldığı sürece şimşek gibi çakmaya, kalkıp inmeye devam edecektir. Takipçiler durdu. İçlerinden biri konuşmaya başladı. Seni malınla birlikte kaçıp gitmeye bırakamayız. Bizden hem malını hem de canını kurtaramazsın. Mekke'ye geldiğinde elinde avucunda hiçbir şey yoktu. Fakir biriydin, zengin oldun ve bugünkü duruma geldin. Süheyb onun sözünü kesti. Bu malı size bıraksam, yakamı bırakır, yolundan çekilir misiniz? Evet dediler. Altın ve gümüşlerini Mekke'den ayrılmadan evin uygun bir yerine gizlemişti. Onlara yerini söyledi. Kureyşliler istediklerini elde edince, Süheyb'in peşini de bıraktılar. Ömründen yıllar vererek biriktirdiği malını, mülkünü, yabancı elleri vererek, ...Medine'ye doğru yola çıkmıştı, üzülmüyordu. Ebedi saadeti için, inandığı dini için dünyalığını vermişti. O iyi bir tüccardı, yaptığının çok daha karlı olduğunu biliyordu. Her şeyi geride bırakmış, yürüyor, yürüyor, yamaçlar, vadiler geçiyor... ...yeni ümitlere doğru ilerliyordu. Yoruluyor, nefeslenmek için biraz duruyor... Allah Resulüne kavuşma duygusu gelip gönle olunca yeniden şevkle dolarak azimle kalkıyor yoluna devam ediyordu. Uzaktan Medine görünmüş, şevki iyice artmıştı. Küba'ya yaklaşırken Allah Resulü onun yaklaştığını görmüştü. Sevinçle onu karşılamış, Süheyb'in bütün müminlerin ve tarihin unutmayacağı şu müjdeyi vermişti. Ey Ebu Yahya, yaptığın alışveriş karlı bir alışveriş. Bu ticaret karlı bir ticarettir." dedi. Künyesi Ebu Yahya olan Süheyb'in gönlü sevinçle dolmuştu. Allah Resulü, tevcihinin karlı olduğunu müjdeliyordu. Bu alışveriş tarihe geçiyor, Süheyb anıldıkça o da Süheyb'le birlikte anılıyordu. Ticarete gerçekten kazançlıydı. İbn Abbas aleyhisselam ve birçok âlim, şu ayeti kerimenin nüzul sebebinin Süheyb radıyallahu anh olduğu kanaatindedirler. İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah rızası için kendini ve malını feda eder, Rabbinin rızasına talip olur, karşılığında can ve maldan vazgeçer, Allah kullarına sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Hatıralardan silinmeyecek bu kazanç için, biz de Süheyb'i tebrik ediyor, hayırla anıyoruz. O, Bugün Belde İtayibe'de Cennetül Bakide binlerce sahabe arasında Resulullah'ın civarında huzur içerisinde yatıyor. Allah ona ve arkadaşlarına rahmet eylesin. Yayılmaya başlayan iman nuruyla şereflenen gönüller imanlarında sebat ettikçe her geçen gün yepyeni vefakarlık, sabır ve tahammül numuneleriyle tarihi süsledikçe müşrikler huzursuz oluyor, kin, hırs ve çılgınlıklarını yeni işkence üsluplarıyla durmadan yoğunlaştırdıkları eza ve çefalarla tatmin etmeye çalışıyorlardı. Arkasında kabilesi, aşireti olmayan ve maddi destekten mahrum olanların uğradığı musibetlerse hakikaten yürekler acısıydı. Mümin kardeşi eza görürken, ona yardım eli uzatamamanın verdiği acıysa, diğerleriyle kıyas edilemeyecek kadar, gönüllere ağır geliyor, tahammül boyutlarını aşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, Keşke Habeş diyarına hicret etseniz. İdaresinde kimsenin zulme uğramadığı bir meliki var. Güvenilir diyardır. Öyle şey Allah, şu eziyetlerden kurtulmanız için hayırlı bir yer nasip etmiş olur sözleri duyulunca, Habeşistan'a hicret için küçük bir grup hazırlanmaya başladı. Başlarında Osman Mazun'un bulunduğu 14 kişilik bir topluluk, Habeşistan'a doğru yola çıktı. Bu, İslam'da ilk hicret, dini i mubin ilk gurbet yolculuğuydu. Daha sonra Cafen bin Ebi Talib'in emirliğinde bir başka müminler cemaati, Habeşistan'a ulaşmak üzere hareket etti. Bundan sonra, birbirini takip eden küçük kafilelerle, bu diyarda toplananların sayısı 83'e ulaştı. Aralarında hanımlarını, küçük çocuklarını getirenler olduğu gibi yalnız başına yola düşüp gelenler de vardı. Bu zikrettiğimiz sayıya hanımlar, küçük çocuklar ve Habeşistan'da doğanlar dahil değildi. Hicret eden müminlerin eziyet, işkence dolu kabuslu günleri geride bırakarak Habeşistan'da mukaddes diyardan hasretle hayırlı haberler bekleyerek, emniyet ve huzur içerisinde bir hayat sürmeye başlamaları, Kureyş'i son derece rahatsız etmişti. Bu, iman nurunun sönmeyeceğini haber veren işaretlerden biriydi. Hicret edenler, kendilerinden uzak, ellerinin yetmeyeceği bir başka beldede, her an içine saplandıkları inadı, ...küpür ve dalaletleri... ...tehdit ederek yaşayacaklardı. Zulümlerinden kurtulan... ...her müminin giderek... ...yerini alacağı bir karargah... ...meydana geliyordu. Buna sessiz kalamazlardı. Toplanmışlar... ...uzun uzun müzakere etmişler... aralarında Müslümanların ...necaşiden geri alabilecek... ...güven duydukları... ...ülkeden onları kovduracak... ...zulüm ve işkence şarkına... ...yeniden döndürecek kabiliyetlerini yakadan tanıdıkları iki adam seçtiler. Abdullah bin Ebi Rebiya ve Amr bin As bin Wa'il. Kureyşliler ne pahasına olursa olsun gayelerine ermek istiyorlardı. Onun için Necaşi ve ileri gelen komutanlara sunulmak üzere de aralarında topladıkları oldukça yüklü hediyelerle elçilerini donattığı ve yola çıkartılar. Elçiler Habeşistan'a varınca Kureyş'in tavsiyesi gereği daha Necaşi ile konuşmadan bütün saray erkanına hediyeleri dağıtmışlar, gönüllerini kazanmışlardı. Necaşi'nin huzurunda konuyu açıp Müslümanların iadesini talep edince kendilerini destekleyeceklerine ve iadelerini savunacaklarına dair söz almışlardı. Müslümanlara su hakkı verilmemesi için de gerekli tedbirleri almaya özen göstermişlerdi. Sonra Necaşi'nin hediyelerini takdim etmişler, kabul ettiğini ve memnuniyetini görünce de meramlarını fasih bir üslupla, açık ve net bir şekilde şu cümlelerle dile getirmişlerdi. Ey melik! Ülkenize bizlerden aklı ermedik bir grup genç sığınmıştır. Bunlar kendi ecdadının dinini terk etmiş insanlardır. Sizin dininize de girmemişlerdir. Ortaya yeni icat ettikleri bin, bir din çıkartmışlardır ki ne bizler böyle bir din tanıyoruz ne de sizler böyle bir din biliyorsunuz. Bu tecrübesiz ve düşüncesiz gençlerin maslahatlarını, istikballerini şüphesiz kendi babaları, dedeleri, amcaları... ''Kabilesinin ileriye gelenleri onlardan daha iyi bilirler. Onları en az onlar kadar düşünür, daha selim akıllı hareket ederler. Bizi size onun için gönderdiler. Sizden bu kimselerin iadesini rica ediyorlar.'' Bu cümlenin ardından komutanlardan derhal tasdik sözleri gelmeye başlamıştı. ''Doğru emelik.'' ''Kendi kavmi bu kişilerin istikbalini, maslahatını daha iyi bilir. Onları daha iyi gözetirler. Teslim etmekte, kendi ülkelerine ve milletlerine döndürmekte fayda vardır.'' dediler. Komutanlardan bu sözleri duyan Necaşi, duyduklarından hoşlanmamış, hatta hiddetlenmişti. ''Hayro, vallahi benim dostluğumu başkasına tercih etmiş, benim komşuluğumu seçmiş, Ülkeme misafir olmuş bir cemaati dinlemeden bu iki şahsın kendi haklarında söylediği sözlere onlardan cevap almadan teslim edemem. Hakikaten söyledikleri gibi ise kendi milletlerine iade ederim yoksa alıkorum. Benim himayemi tercih ettikleri müddetçe de himayede kusur göstermemeye gayret ederim diyor örnek bir idareci tavrı sergiliyordu. Abdullah bin Amr'ın korktukları başına gelmişti. Müslümanlara haber gönderildi ve huzura çağrıldılar. Necaşi, ileri gelendiğin adamlarını da çağırmış, onlar da huzurda yerlerini almış, kitaplarını yanlarında hazır etmişlerdi. Böylece Müslümanlar, Hristiyan bir diyarda, alimlerin ve kralın önünde yeni bir imtihan vereceklerdi. Necaşi, bir din uğrunda kendi vatanınızı, milletinizi, dininizi terk ettiniz. Bizim dinimize, bir başka milletin dinine de razı olup girmediniz. Uğruna bu kadar sıkıntıya katlandığınız bu din, nenin nesidir, nasıl bir dindir diye sordu. Müslümanları temsilen Cafer bin Ebi Talip Ratiya kalktı, söz aldı. Herkes pür dikkatli, söylenecek her cümle, yabancı diyardaki bu bir avuç mümin topluduğu için çok büyük bir ehemmiyet taşıyordu ve konuşmaya başladı. Ey Melik! Biz, cehil ve dalalet üzere yaşayan, putlara tapan, murdaret yiyen, fısku fucur işleyen, akraba bağlarını koparan... ...komşuluk hukukunu tanımayan, imkanlarını kötüye kullanan bir kavindik. İçimizden güç kuvvet sahipleri, zayıf ve güçsüzleri yer bitirirlerdi. Böyle bir hayat sürüyorduk. Cenab-ı Allah, içimizden dürüstlüğünü, iffetini, emanetini, doğru sözlülüğünü, nesebini yakından tanıdığımız bir Resul gönderdi. O, bizleri Allah'a davet etti. Sadece Allah'a kulluk etmeye, O'na ibadet etmeye, taşlardan yapılarak putlaştırılmış, ecdadımızın taptığı, geçmişte bizim de taptığımız şeyleri terk etmeye çağırdı. Bizlere doğru sözlülüğü, emanetlere riayet etmemizi, anne baba, akraba ve yakınlarımızla hayırlı bağlar kurmamızı, güzel muamelede bulunmamızı, komşu hukukuna riayet etmemizi öğretti haramdan el çekmemizi, kan dökmememizi emretti. Fuzcu fucurdan, yalandan, yetim malı yemekten ve ifetli insanlara iftira etmekten uzak tuttu. Birliğine inanarak yalnız ve yalnız Allah'a ibadet etmemizi, şirk koşmamamızı, haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal bilmemizi buyurdu. Kavmimiz bize düşman kesilmişti. Esiyat gördük, işkence gördük. Dinimizden dönmemiz, Allah'a ibadeti terk etmemiz için... ...yeniden putlara, elimizle yaptığımız heykellere tapmak için zorlandık. Bizden rezil, çirkef ve hapis şeyleri yeniden kabul etmemiz... ...ve hoş görmemiz isteniyordu. Horlanınca, zulüm ve işkencelere maruz kalınca huzur yüzü göremez hale gelince, dinimizden, inancımızdan koparılmaya çalışılınca, beldenize göcektik. Yanınızda, zulme uğramayacağımızı umarak, himayenizi, komşuluğunuzu, dostluğunuzu seçtik. Sizi başkalarına tercih ettik, dedi. Sukünet dikkat ve vakarla bu cümleleri dinleyen Necaşi, tekrar sordu. Bu şahsın, Allah'tan kendisine vahy edildiğini söylediği, size tebliğ ettiği şeylerden bildiğiniz, ezberinizde olanlar var mı? Evet. Okur musun? Cafer radıyallahu an huşu içerisinde okumaya başladı. Kaf haya <-hâ -yâ> ain saat. <-sâd> Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetinin anılmasıdır. Hani o, Gizliden gizliye Rabbine seslenmiş, niyaz etmişti. Rabbim, artık vücudumun kemikleri zayıfladı. Başım beyaz saçlarla tutuştu. Rabbim, sana ettiğim dua sayesinde hiç bebaht olmadım. Okudu, okudu, okudu. Zekeriya aleyhisselamdan sonra Yahya aleyhisselam, onun ardından Meryem validemizle ilgili ayetler, birbirini takip etmeye başlamıştı. Meryem validemizin melekle karşılaşması, çocuk müjdesi, şaşkınlığı, İsa aleyhisselama hamile kalışı, utancı, insanlardan uzaklaşması, çaresizliği, ne yapacağını bilemeyişi, çileleri, doğum sancısıyla bir hurma ağacına dayanışı, sallayarak düşürdüğü taze hurmalarla beslenişi, çocuğu dünyaya getirdiğindeki hali onu kucaklayarak kavmine getirdiğinde duyduğu sözler. Bütün bunlar Kur'an lafzıyla duyuldukça kalpler yumuşamış gözlerden yaşlar boşalmaya başlamıştı. Cafer radıyallahu anh bilerek seçtiği bu ayeti kerimeler Hristiyan bir cemaatin en nazik, en duygulu gönül tellerine dokunmuştu dolu dolu olan gözlerden yaş boşanıyor, Necaş'ı ağlıyor, komutanlar ağlıyor, bu Hristiyan diyarın alimleri, papazlar bile ağlıyorlardı. Göz yaşları yanaklarından süzülüyor, sakallar ıslanıyor, mukayese için açılan mukaddes kitapları damlalar dalgalandırıyordu. Cafer radıyallahu an, kuşu içerisinde dinlenen bu ayeti kerimelerin tilavetine son verince, gönlü dolu dolu olan Necaş'ı başını kaldırdı ve şüphesiz şu dinlediklerimle İsa'nın getirdiği aynı nur kaynağından fışkırıyor dedi. Sonra da Kureyş'in elçilerine dönerek şöyle söyledi. Geldiğiniz yere dönün. Allah'a yeminler olsun ki onları size vermeyeceğim. Mağlubiyetin omuzlarını çökerttiği iki Kureyş elçisi huzurdan ayrıldılar. Ayrılmışlardı ama Amr bin As böyle acı bir mağlubiyetle Mekke'ye geri dönmek istemiyordu. Keskin zekasıyla meşhur olan beynini çatlatırcasına zorladı, zihninin en ince kenarlarını bu meseleyi kendi lehlerine neticelendirecek bir buluş için yokluyordu. Sonunda buldu da. Bu son silahıydı ama öldürücüydü. Müslümanların bu silahtan kurtuluş ihtimali de yok gibiydi. Zafere kesin gözüyle bakmaya başlamıştı, fikrini arkadaşına da açtı. Müslümanlar Hazreti İsa'nın beşer olduğuna inanıyorlardı. O Allah'ın kulu ve Resulüydü. Babasız olarak iffetli Meryem'den dünyaya gelmişti. Her şeye gücü yeten Allah böyle takdir etmişti. Ancak kulluğun ve peygamberliğin üzerinde bir sıfata sahip değildi. Halbuki Hristiyanlar onun ilah olduğu inancındaydılar. Haşa o Cenab-ı Hakk'ın oğluydu. Beşer değildi, sadece bir nevi de değildi. Amr bin As, Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki bu farkı yakalamıştı, bu fark basit bir fark da değildi. Bir dinin temelini oluşturan bir farktı. Arada aşılması mümkün görünmeyen bir uçurum var gibiydi. O, Müslümanların bu zıt düşüncesini Necaşi'nin önünde aşağı çıkaracak, bu Hristiyan milletin nefretini Müslümanların üzerine yönlendirecek, böylece onları kovduracaktı. Belki de daha acı sonuçlar da elde edebilirdi. Amr bin As'a göre daha yumuşak ve merhametli olan Abdullah bin Ebi Rebiya, her ne kadar bize karşı gelseler, başka yol seçseler de bunlar bizim aşiretimizdendir, bizim akrabalarımızdandır diyerek Amr'dan bu zehirli silahı kullanmamasını istedi. Ancak Amr bin As kararlıydı. Ertesi gün huzura çıkmış ve söyleyeceğini de söylemişti. Himaye ettiğiniz bu Müslümanlar, İsa hakkında ne büyük laflar ediyorlar, bilir misiniz diyerek söze başladı. Habeşistan'a hicret edenler arasında bulunan Ümmü Seleme validemiz anlatıyor ve diyordu ki, O güne kadar böyle bir kabus üzerimize çökmemiş, bu derece ağır musibet yüküyle karşılaşmamıştık. Necaş'ı Müslümanları tekrar çağırdı ve Meryem oğlu İsa hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Ürkütücü, nefes kesici bir sessizlik vardı. Müslümanlar henüz başlarından aşağıya dökülen bu kaynar suyun tesirini atlatmış değillerdi. Bu ürkütücü hava içerisinde dost düşman, herkes, Cafer Hazretlerinden sükunet ve vakar içerisinde söylediği doğruluk, azim, dirayet ve ihlasın en güzel tecellilerinden olan şu kelimeleri duyuyordu. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun hakkında bize ne tebliğ etmişse onu söylüyoruz. O Allah'ın kulu ve doğduğu andan itibaren konuşmayı nasip ettiği, iffet ve şerefinde en küçük leke olmayan Meryem'in, karında ruh verdiği Resulüdür. Kur'an-ı Kerim'in İsa aleyhisselam hakkında kullandığı güzel sıfatları kullanan, ama İslam inancından en küçük bir taviz vermeyen Hazreti Cafer'in bu samimi ve berrak sözleri Necaşi'de hemen tesirini gösteriyor ve yerden bir çöp alarak şöyle diyordu. Allah'a yemin olsun ki Meryem oğlu İsa bu söylediklerine şu çöp kadar bile ilavede bulunmamıştır. Bu kelimeleri duyan papazlar homurdan veya inançlarına ters olduğunu ima için öksürerek, Necaşi'yi ikaza başlamışlardı. Onların muradını anlayan Necaşi, öksürseniz de, tıksırsanız da, homurdansanız da gerçek böyledir diyerek, hakikati bir kere daha pekiştiriyordu. Daha sonra, Kureyş'in gönderdiği hediyeler iade ediliyor ve elçilerini huzurdan kovuyordu. Artık Müslümanlar bu emniyetli diyarda, hayırlı komşunun himayesinde, Huzurun tadını duymaya başlamışlar ve mukaddes diyardan gelecek haberleri hasretli gönüllerle beklemeye koymuşlardı Osman bin Maz'un ilk Müslümanlardandır. Kendisinden önce 13 kişinin Müslüman olduğu, onun 14. kişi olduğu kaydedilir. Habeşistan'a, oğlu sahiple birlikte ilk hicret edenlerdendir. Habeşistan'da Necaşi'nin yanında Mekke'deki baskı ve işkencelerden uzak yaşarken günün birinde hasretle beklenilen haberle heyecanlanıp ayağa kalkmıştı. Gelen haber Mekkelilerin Müslüman olduğu çile ve işkence devrinin bittiği Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Allah için secdeye kapandığı, inkardaki inatlarının artık kırıldığı şeklindeydi. Zannediyorum bu yanıltıcı haberin sebebi şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Beytullah'ın yanında Necm suresini okuyordu. Andolsun olsun ki, ufukta inip kaybolduğunda yıldıza, aranızda yetişen Muhammed asla sapmadı, kapılmadı batıla. O kendi arzusu ve hevesine göre de konuşmaz. Elbette ki vahidir bildikleri, söyledikleri insanlara. Herkes ayeti kerimelerin akışına kendisini kaptırmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sureyi bitirip secde ayetine gelince secde etti. Onu dinleyen Müslüman, düşrik, ins, cin herkes secde etti. Hatta gururu secdeye gitmeye el vermeyen Ümeyye bin Halef'in yerden toprak avuçlayarak alnına götürdüğü kaydedilir. Böyle bile olsa o da secdeden kendini alamamıştı. Evet, müşrikler müminlerle birlikte secde etmişlerdi ama dalalet ve inatlarından vazgeçmemişlerdi. Bu haber, Habeşistan'a yanlış varmış olsa gerektir ki dönüş hazırlıklarına başlayanlar olmuştu. Her ne kadar haberlerin netleşmesi, Mekkelilerin durumundan emin olunması gerektiğini savunanlar olduysa da bütün bunlar bir grup muhacirin geri dönmesini engellemeye yetmedi. Sula hasreti gönül arzusu ağır basıyordu. Onlar haberin doğruluğuna inanmış ve yola düşmüşlerdi. Osman bin Mazun radıyallahu anh da bu dönenlerin arasındaydı. Ancak Mekke'ye dönünce acı gerçek yüzünü gösterdi. Müminlerin sayısı arttığı gibi müşriklerin baskı ve şiddet boyutları da artmıştı. Durum eskisinden daha vahimdi. Saldırı ve işkenceye uğramamış olması için Osman radıyallahu an amcası Velid bin Muhire tarafından himayeye alındı himaye Beytullah'ın yanında herkese ilan edildi. Velid Mekke'nin en nüfuzlu kişilerinden biriydi. Osman radıyallahu an bu himaye sayesinde artık Mekke'de rahatça dolaşabilirdi. Gerçekten de rahatça dolaşma imkanına kavuşmuştu. Belki müşrikler güçlü amcası sayesinde ona dokunamıyorlardı ama Osman'a başka bir şey dokunmaya başlamıştı. Mümin kardeşlerini eza görürken, baskı ve saldırılara uğrarken görmesi ve kendisinin rahatça dolaşabilmesi, onlara yardım edemeyişi, onların acısına ortak olamayışı. Osman radıyallahu an bu manevi baskıya daha fazla dayanamadı onun bu sıradaki duygularını Beyhaki şöyle anlatıyor. Osman radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve asabının uğradığı saldırı ve baskıları kiminin ateş, kiminin kamçılarla işkenceye uğradığını kendisininse bu sıkıntılardan uzak yaşadığını görünce saldırı ve işkenceleri içinde bulunduğu serbesti de tercih etti. Şöyle diyordu, Allah'a inanan, onun ve Resulünün ahdinde bulunanlar, Allah yolunu ve onun dostluğunu seçen Müslümanlar sıkıntı ve acı içinde. Şeytanın ahdinde olanlar, onun yolunun yolcuları sıkıntılardan uzak ve rahat yaşıyorlar. Bir karar vermeliydi, vermişti bile. ''Velid bin Muhire'ye gitti ve amca, beni himaye altına aldın ve iyilikte bulundun. Şimdi beni aşiretimizin bulunduğu yere götürmeni ve himayeni kaldırdığını ilan etmeni istiyorum.'' dedi. Velid de, ''Kardeşimin oğlu eza görürsün, hakarete uğrarsın, saldırılardan kendini kurtaramazsın, bırak seni koruyayım.'' diyerek ısrar ettiyse de bunu Osman radıyallahu anh'a kabul ettiremedi. O artık bu duruma tahammül edemez hale gelmişti. Bir müjdiğin himayesinde yaşamaktansa mümin kardeşleriyle işkence görmeyi, onların acısına ortak olmayı tercih ediyor, hak yoldaki samimiyet ve ihlası kendini buna zorluyordu. Dediğini de yaptı. Velid bin Muire'yi alarak Kabe'nin yanına getirdi. Kureyşliler toplanmış, şiir dinliyorlardı. Velid, Osman radıyallahu anh'ın elinden tutarak, ''Bu, beni himayeden vazgeçmeye zorluyor. Onu himayeden vazgeçiyorum. Kendisi istemediği sürece, onunla ilgim kalmadığını önünüzde... İlan ediyorum dedi. Osman radıyallahu anh da onu tasdik etti. Velidi himayeyi kaldırmaya kendisinin zorladığını söyledi. Bu ilandan sonra rahatlamış, sanki üzerinden tonlarca yük kalkmıştı. Allahu an bu ilanın peşinden toplulukla birlikte şiir dinlemeye başladı. Şiiri okuyan meşhur şairlerden Lebit bin Rebiya'ydı ve o sırada şöyle söylüyordu. Allah'tan başka her şey boş, her şey batıl, bütün nimetler gelip geçici, hepsi de zail. Beytin birinci mısrası olan Allah'tan başka her şey boş, her şey batıl mısrası söylenince Osman doğru. İkinci mısrası bütün nimetler gelip geçici hepsi de zail söylenince de bu ifade cennet nimetlerini de içine aldığı için yanlış cennet nimetleri asla son bulup zail olmaz dedi. Dinleyenler şaşırmıştı. Şiiri okuyan Lebit de şaşkındı. Şimdiye kadar hiç sözünün kesildiğini hatırlamıyordu. Lebit Mısra'yı tekrar okudu. Osman radıyallahu anh da sözlerini tekrar etti. Ve olan olmuştu. Osman radıyallahu anh daha ilk gün saldırıya uğramış, bir gözü morarmış ve kapanmıştı. Onun bu halini gören Velid yeniden himaye teklif ediyor ama... ...hem o hem de diğer müşrikler Osman'dan şu cümleleri duyuyorlardı. ''Vallahi diğer gözümde kardeşinin uğradığı akıbete uğramaya hazırdır. Yeter ki mümin kardeşlerimle beraber olayım.'' dedi. Bu aziz, fedakar ve vefakar sahabi... Medine'de hicret ederek iki hicretliler arasında yerini aldığı gibi Bedir mücahitleri arasındaki mümtaz yerini de almıştır. Bedir gazvesinden sonra çok geçmeden hastalanıyor Medine'de vefat edip Cennetül Baki'de toprağa verilen ilk muhacir sahabi oluyordu. Yıkanıp kefenlenince de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu anlıdan öpmüş cennetül bakide toprağa vermişti onu toprağa verirken Osman bin Maz'un bizim için ne güzel bir selef ahirete bizden önce giden ne güzel bir kimsedir buyurdu ona olan duygularını ifade ediyor ve kabrinin başına taşı kendi elleriyle dikiyordu çok geçmeden Efendimiz oğlu İbrahim'de vefat etmişti. Efendimiz çok sevdiği ve küçük yaşta olan oğluna hitap ederek hayırlı selef Osman bin Maz'un'a sen de katıl diyordu. Mümin kardeşleriyle acı da tatlı da birlikte olmanın en açık ve güzel misallerinden birini veren Osman bin Maz'un radıyallahu anh'a hayırla anıyor ve bizim de ne güzel bir seleftir diyoruz. Bir dava, samimi ve fedakar insanların omuzlarında yükselir. Hak dava mensuplarına izzet ve şeref verdiği gibi, mensuplarının fedakarlığı, gayreti, ve hizmetleriyle hayatın içinde varlığını devam ettirir ve gönülden gönüle geçerek insanlığı kuşatır. İslam tarihinde bu fedakarlık ve samimiyetin sayılamayacak kadar misalleri vardır. Bazısını önünde durmak saatlerce tefekküre dalmak gerekir. İlerideki satırlarda buna numuneler zikredilecektir. Bir kişinin kendisini işkenceden kurtarması için, başkasından destek alması, korunması için başkası tarafından gösterilen çabayı kabul etmesi elbette bir kusur değildir. Ancak Osman radıyallahu anh bu davranışıyla her durumda mümin gönüllerle birlikte olmanın, onların yanında yer almanın, gönül huzuru duymanın, bedenini acılardan kurtarmaktan daha önemli olduğunu vurgulamıştır. İşkence ve acı çeken kardeşine fiili olarak yardım edemediği bir durumda, onunla aynı acıları çekmeye hazır olduğunu ortaya koyarak, onlara cesaret vermiş, müminlere asırlar boyu örnek olacak bir davranış sergilemiştir. Zorunlu olmadığı bir durumda bile, kardeşlerinin yanında yer alarak, zorunlu durumlarda yer alması gerekenlerin, saflarda bulunmayışlarının ne derece büyük bir hata olduğunu vurgulayan, gerçek bir ibret levhası sergilemiştir. Osman bin Azun radıyallahu anh. Hak davanın ciddi imtihan geçirdiği şu günlerde, acısıyla, tatlısıyla, Davanın içinde, bağrında bütün samimiyetiyle yaralacak, akıntılara kapılmayacak, sarsılmayacak, gevşeklik göstermeyecek, şeytanın fikir süslemelerine kanmayacak, hak yolda fedakarlıktan kaçmayacak mümin gönüllere ihtiyaç vardır. insanın bu kainat sarsılsa bile sarsılmaması gereken, her şeyini kaybetse bile kaybetmemesi gereken inancı olmalıdır. Bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şu üç haslet kendisinde bulunan kimse imanın lezzetini duyar. Allah ve Resulünün o kimseye başka her şeyden daha sevimli gelmesi, gönlünün onların sevgisiyle dolu olması, sevdiği bir kişiyi ancak Allah için sevmesi, yeniden küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kabul etmesi, küfür ve dalaletten nefret etmesi. İnancın kendisi mükafattır. En büyük nimet inançtır. ...gönül onda huzur bulur. Kişi eza, cefa çekse bile onunla ferahlık duyar. Onun uğruna yaptığı fedakarlıklardan ayrı bir lezzet alır. Zaferde, bolluk ve berekette, makam ve rütbede... ...sevinç ve surur bulduğu gibi çilesinde de ayrı bir tat... ...ayrı bir lezzet duyar. Bütün bunlara yaratıcısının uğruna katlanıyor olması gönlünü saadet ve kvançla doldurur. Selefimiz bunun binlerce misalini tarihe nakşetmişlerdir. Ancak acı bir gerçek var ki her asıl da dil uçuyla inananlar hak davarın kenarında duranlar ordunun tehlikeden uzak yerlerde mevki tutanlar dağın iki yüzüne bakan sırtında yer alanlar Ganimet olunca herkesten önce koşanlar, fedakarlık, canı, malı ortaya koymak gerekince, davadan yüz çevirip uzaklaşanlar, hiç ilgisi yokmuş gibi davrananlar, karşı saflara geçenler bulunmuş, acı imtihanlar bu gibilerin erinmesine vesile olmuştur. Acı günler, fedakarlık isteyen anlar, gerçek dava adamlarını ortaya çıkarmaktadır. Gerçek yiğitler kendilerine ihtiyaç duyulan anlarda ortaya çıkmaktadır. Onlar zorluk ve cefa ile yoğrulur, çile ve sebatla pişer, gönül huzuruyla dünyayı terk ederler. Elbette ki ebedi saadet onların müjdeler onlarındır.